Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi ilkbahar Mart ile beraber geldi. Türkiye bir yandan deprem şokunu üzerinden yavaş yavaş atıyor. Açık Radyo'da da Altın Saatler programıyla yoğun bir şekilde bu konuyu işliyoruz. E bir yandan da seçim atmosferine girdik. Her zamanki gibi memleketimiz gene harıl harıl kaynıyor. Ben bu kaynamanın ortasında biraz da seçim atmosferine girdiğimiz için medya üzerine bir program yapmak istedim. Çünkü hem depremden sonra medyanın olan biteni ele alışı hem de seçim sürecinde medyanın yok havuzdu, yok yandaştı, yok şuydu, buydu diye tartışmaları biraz ele alalım istedim. Notabene'den çok güzel bir kitap çıktı sağ olsunlar bana göndermişler. Kitabın adı Ana Akım Medya. Alternatif Medya Kitabı hazırlayan Defne Özonur Kitabın içerisinde başka yazarlar da var onlara da gireceğim Ama ben Defne Hanım Açık Radyo'ya davet ettim Defne Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz Hoş bulduk Aytaç Bey teşekkür ederim Ben teşekkür ederim katıldığınız için Şimdi hemen başlayalım istiyorum Bu alternatif medyaya neden ihtiyacımız var Defne Hanım? Ee, alternatif medyaya neden ihtiyacımız var? Esasında soru ana akıma karşıt bir konumu üzerinden konumlandırıldığında kendi kendine ortaya çıkıyor. Çünkü bir ana akım medya var. Alternatif medyanın varlığının temel sebebi bir ana akım medyanın olması. Bu her iki kavram da dolayısıyla bağlaşımlı yani varlığı birbirini gerektiren göreli olgular. Tıpkı efendi köle ilişkisinde olduğu gibi. Yani ana akım medya olduğu için alternatif medya var. Ve alternatif medyanın varlığı, ana akımı daha görünür ve anlaşılır kılıyor. Dolayısıyla ikisini bir arada aldığımız zaman ancak her ikisini de daha sağlıklı bir şekilde kavrayabiliyoruz. Ee, bağlaşımlı olgular olarak bu her iki medyada ana akım ve alternatif medya e, temelde toplumdaki egemen güç ve iktidar ilişkileri içinde yapılanıyorlar. Ve egemenlik ve mücadeleye dair karşı konumları yansıtıyorlar esasında çok temelde. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi hani Türkiye'de medya konuşulurken farklı farklı kavramlar üzerinden konuşuyoruz. Ama bu sizin bahsettiğiniz hani yandaş medya, muhalif medya kavramları daha çok bu coğrafya özgü adlandırmalar. Ve bu iktidar döneminde ortaya çıkan adlandırmalar daha çok. Yani işte biz daha çok ana akım ve alternatif medya kategorik olarak bu kavramlar üzerinden konuşuyoruz ve anlaşıyoruz akademik olarak. Ee, ve bunlar medyayı anlamlandırmak için çok kullanışlı kavramlar, ana akım ve alternatif medya. Ee, şimdi yandaş ve muhalif medya kavramları özellikle Türkiye'de medya sahipliği ve söylem ilişkisi üzerine bize daha dar bir bilgi veriyor. Oysa ana akım ve alternatif medya kavramları sahiplik ilişkisine sadece mevcut iktidar ve muhalif partiler üzerinden değil, Egemen sistem üzerinden, egemen iktidar ve çıkar ilişkileri üzerinden daha geniş bir e, temelde anlamamızı sağlıyor. Dolayısıyla yandaş ve muhalif medya kavramlarını da aslında ana akım karakteri üzerinden tartışmak gerekir. E, ve bu kitapta tam da bununla ilgili de bir çalışma var. E, Levent Yerli bir çalışması var. Yandaş ve muhalif medyanın ekonomi politiği başlıkta. İşte e, ana akım ve alternatif medya kavramlarını... Biz artık özellikle gezi direnişinden sonra Türkiye'de de daha sık halk arasında da durmaya başladık. Ama hani bu kavramlar söylendiğinde ne olduklarına ilişkin, herkes ortak bir paydada buluşuyor mu, herkes aynı şeyi mi anlıyor, o birazcık şüpheli. Örneğin ana akım medya insanlara dışsal olarak daha çok çok satan, çok kişiye ulaşan, daha çok kişiye ulaşan medya gibi gözüküyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela televizyon için sadece e, o zaman ulusal kanalları ana akım olarak saymamız gerekir. Ya da çok satan gazeteleri e, ana akım olarak saymamız gerekir. Oysa pek çok örnekte olduğu gibi şeylerin sadece bu dıştan olarak bize göründüğü e, görünüşlerine bakarak onları karara bağlamak yani kavramın kendi gerçekliğini es geçmemize neden olur. Ya da asantif medya dediğimizde mesela yine bu kavrama dışsal olarak yani görünen gerçekliği üzerinden baktığımızda değerlendirdiğimizde en yaygın olarak gördüğümüz şey sadece eleştirel olması üzerinden bu kavramında karara bağlanması. Mesela burada da şöyle bir şey görüyoruz. Herkes kendi muhalif düşüncelerini takip ettiği medya kurumunu alternatif olarak değerlendirebiliyor. Bu durumda her muhalif medyayı alternatif medya olarak ...adlandırma gibi bir hataya düşmüş oluyoruz. Şimdi bu konuda mesela şunu söyleyebiliriz. Her alternatif medya muhaliftir ama her muhalif medya basitçe alternatif olarak tanımlanamaz. Akademiye döndüğümüzde de yine bu kavramlar üzerine farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Ancak farklı yaklaşımlar olsa da mesela alternatif medya tüm yaklaşımların ortaklaştığı en temel nokta şu... O da alternatif medyanın temelde ana akıma karşıt medya olduğu üzere. Farklılaşma ise daha çok medyanın işleyişi ya da içeriğini ön plana çıkarmak üzerinden oluyor. Şimdi burada medyanın işleyişini ön plana çıkaran bazı yaklaşımlar var. Buradaki işleyişten kadın medyanın organizasyonel yapısı ya da örgütlenme şekli. Mesela katılımcı olması. Mesela ana akımdan bu anlamda dışlananlara... ...yer vermesi... ...ya da katılımcı olmaması... işte dikey ya da e, yatay bir şiyerarşik yapıda örgütleniyor olması... ...bunlar ana akım alternatif medya karşıtlığı bağlamında söylüyorum hepsini... E, ...yaygın ya da alternatif dağıtım kanallarını kullanması ya da kullanmaması... E, ...yine reklam alması ya da almaması... ...reklam almayarak mesela üst kaynaklarıyla finanse olması... ...veya takipçileri tarafından destekleniyor olması... Bunlar daha çok organizasyonel yapısına ilişkin farklılıklar her iki medyanın. Bir de içeriğe ilişkin farklılıklar var. Bu da en temelde şöyle ikiye ayrılıyor. Ana akım ve alternatif medya açısından ideolojik içerik ve eleştirel içerik ya da radikal içerik. Şimdi burada şöyle bir şey var. Her iki medyada, ana akım medyada, alternatif medyada özellikle işleyişine ilişkin niteliklerine tek tek indirgenerek anlaşılamaz. Yani e, mesela reklam almayan, öz kaynakları ile finanse olan bir medyayı biz otomatik olarak alternatif medya sayamayız. Ya da içeriğinde eleştiri sunan her medyayı alternatif medya sayamayız. Dolayısıyla her iki mediyi anlayabilmek için e, işleyişine dair tüm bu anılan görünüşlerinin ya da niteliklerinin ardında bu niteliklerini belirleyici olan bir öze bakmak gerekiyor. Şimdi bu öz ne? Bu çok önemli bizim için. Bu öz e, bizi medyanın temelde hangi amaçlı, hangi çıkarlar doğrultusunda iş gördüğüne götürüyor. Ki bu çıkarlar da işte içinde bulunduğumuz sınıfsal toplum yapısında temelde sınıfsal çıkarlardır. Bu çıkarlar medyanın işleyişini ve içeriğini belirleyen en temel, en derin, en duran çıkarlardır. Duruandır ama tabii ki değişmez değildir. Dolayısıyla bu çıkarlar biz medyayı takip ederken, programları seyrederken, haberleri okurken bize hemen ilk bakışta rahatlıkla görünmezler. Bu anlamda en derin özdür, belirleyici temel etkendir. Bu çıkarların en dolayımsız yansıması ise medyanın örgütlenme yapısı ya da işleyişinden çok içeriğidir. Bu içerik ana akım medyanın yani ana akım medya açısından ideolojik içeriktir. Alternatif medya açısından ise eleştirel içeriktir. Kısaca böyle bir giriş yapmış olalım şimdilik. Beyim, Defne Hanım bu söylediklerinizden hani patronlu medya, patronsuz medyayı bir yere koymak istersek nasıl konumlandırabiliriz? Yani patron, burada o, bu organizasyonel yapısıyla ilişkili daha çok sizin sorunuz işte. Böyle bir şeyde ana akım sürekli medyaya geliyor ya yani zaten o. Patronunun dili, işte patron şuna yakın, buna yakın. O anlamda soruyorum. Evet. Yani bu çok eleştiri geldiği için, çok insanlar bunun etrafında çok tartıştığı için soruyorum. Evet, şimdi ana akım medyanın patronlu medya olarak adlandırılan ağırlıklı olarak ana akım medyadır. Çünkü ana akım medyayı karakterize eden en temel özelliği sermaye ve iktidarlar ile yakın ilişkili olan medya olmasıdır. Yani dolayısıyla orada bir patron çalışan ilişkisi olması. Ve bu ilişkinin de dikey hiyerarşik bir şekilde örgütleniyor olması son derece doğal. Yani o temel arkasında yatan demin bahsettiğim temel nedenin bir görünüşü esasında. Doğal bir yansımasıdır. Anladım. Peki bu dünyada yani siz en çok nereye baktınız bilmiyorum ama şimdi aklıma geldi. Mesela yatay olarak örgütlenen hani çalışanların yönettiği belki kooperatif böyle örnekler var mı aklınıza gelen bir iki yer ya da ne bileyim öyle bir şey incelediniz mi? Evet, yani şimdi ben çalışmamda daha çok kurumlardan ziyade teorik olarak ve yöntemsel olarak bir takipte bulundum. Ama tabii ki mutlaka var. Yani zaten alternatif medya dediğimiz örgütlenme yatay, or yatay organizasyon içerisinde örgütlenen medya. Yani orada dikey, hiyerarşik bir örgütlenme yok. Ee, bu şimdi televizyondan ziyade daha çok gazeteler, e, radyolar veya işte dijital medya, üzerinde bunu takip etmek daha kolay. Çünkü televizyon bildiğiniz üzere çok daha pahalı bir evet, yatırım gerektiriyor. Evet, evet. Ee, ya da daha çok alternatif medya belki bazı çevrelerin değil mi e, medyası oluyor? De, bakabilir miyiz yani? Evet. E, yani, yani. Şimdi yani Mesela Longomai geldi de Longomai'nin çok meclis bir radyosu var. 50 yıldır uh -huh. yayında mesela bence alternatif medya biliyor musunuz? Biliyor musunuz onu da? Hı hı. Yani çok takip ettiğim söylenemez ama yani bu medyaları daha çok böyle ismen dünyadan örneklerini takip ediyoruz. Tabii ki bazı gazeteleri, dergileri sürekli olarak takip ediyoruz. Fakat e, şimdi burada hani alternatif medya ve ana akım medyadan hani az önce söyledim ya herkesin aslında genel olarak farklı bir şey evet. oluşuyor diye. Belki genel olarak hani böyle çok kısaca bir tanımlama yapmak gerekebilir bu noktada. Şimdi ana akım medya az da söylediğimiz gibi sermaye ve iktidarlar ile çok yakın ilişkili e, ve biçim ve içerik olarak kendisi de kapitalist üretim tarzı ve ilişkileri içinde yapılanan ve dolayısıyla bu sisteme içkin hiyerarşik sosyal ilişkileri ve politikaları, e, düşünceleri değerleri hem yayan hem de bu düşüncelerin ortak yaratıcısı olarak statikoyu koruyup güçlendiren medyadır. Evet, evet, evet. Yani ana akım medya temelde iki niteliğiyle karakterizli oluyor. Bir, sermaye ve ile yakın ilişkili olması. iki statü koyu koruyup güçlendirmesi. Çok güzel. Ee, Alternatif medyayı da böyle çok kısaca söyleyecek olursak, Lütfen. o da genel olarak tecimsellik dahil. Şimdi bu ana akım medya kapitalist üretim tarzı içerisinde daha çok ağırlıklı olarak tecimsel bir sistemine dahil. Ee, Alternatif medyası, ana akım medyadaki bu tecimsellik dahil tüm egemen kapitalist biçim ve içeriklerin Karşısında Ve dolayısıyla mevcut eşit olmayan baskıcı sistemi eleştirerek özgürleştirici değişim yönünde farklı politikaları, istekleri, düşünceleri dile getiren medya. Burada hani arkasındaki temel öz sınıfsal çıkarlardır demiştik. Alternatif medyanın eleştiren içeriğinde de özellikle tüm ezilen ya da sömürülen sınıf ve katmanların bakış açıları vardır. Belirleyici olan Budur. Alternatif medya için mesela ortak, bütün yaklaşımlarda böyle ön plana çıkan ortak yaklaşımlar, ortak noktalar olarak şunu söyleyebiliriz. Alternatif medyada bir karşı hegemonya ve karşıt kamusal alan oluşturma niyeti vardır. Mesela neoliberalizme meydan oku okuyan medyadır. Özgürleştirici sosyal değişime katkı sunar ve bu yönde sosyal siyasal eylemlerin savunucusu olan medyadır. Burada şöyle bir şey var, önemli belki üzerinde durulması gereken şey burada eleştiren içerik alternatif medyanın eleştiren içeriğinde vurguladığımız eleştiren içerik daha çok mevcut ekonomi politik yapıyı eleştirmesi üzerinden tanımlanır. Yani ha, mevcut ha. siyasal iktidarları değil. Anladım. anladım. Çok güzel. E, Defne Hanım burada izin verirseniz dinleyicilerimize ben bir şarkı dinletmek istiyorum. Olur mu? E, Tabii ki. Sonra devam edelim. E, benim de yeni keşfettiğim bir grup Black Puma Ondan Colors'ı dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, ana akım medya, alternatif medya kitabını hazırlayan Defne Özonur'la Notabene'den çıktı. Kitabın üzerine konuşmaya devam ediyoruz. De Defne Hanım, bir de şimdi biraz sorumu özelleştireceğim. Biliyorsunuz çok büyük bir deprem oldu. Bu evet. deprem sonrası siz ne kadar takip ettiniz bilmiyorum ama alternatif medya daha etkin oldu mu, daha görünür oldu mu? Biraz bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum ve şimdi böyle zamanlar özellikle toplumsal büyük kriz zamanları medyanın hem ana akım hem de alternatif karakterlerinin daha belirginleştiği zamanlardır. Böyle zamanlarda insanlar daha çok doğru haber almaya ihtiyaç duyarlar ve medyaya daha çok güvenecekler İşte tam az önce söylediğimiz o ideolojik içerik ve eleştirel içerik bu anlamda çok daha belirgin bir şekilde farklılık daha belirgin bir şekilde gözükür. Belki sizler de sosyal veya dinleyicilerimiz de sosyal medyayı takip etmişsinizdir. 99 depremi sonrası ve bu deprem sonrası aynı gazetelere manşetlerini karşılaştıran görseller paylaşıldı. Evet. Şimdi işte o mesela medya sahipliği iktidar, medya sahipliğinin iktidarla olan ilişkileri üzerinden söyleminin nasıl değişebildiğini yani ideolojik içeriği o anlamda nasıl ürettiğine dair çok net bir örnektir. Tabii ki takip ettik, hepimiz takip ettik ve nasıl her iki medyada, ana akım medyada ve alternatif medyada nasıl aynı sorunun farklı şekillerde, birbirinden çok farklı şekillerde çerçevelendirildiğini gördük. Hepimiz gördük bunu çok net bir şekilde. Burada mesela ana akımın depremi verişinde yani o gerçeklerin saptırılması falan o kadar sosyal medyaya yansıdı ki. Evet. İnsanlar önüne o kadar düştü ki belki de 99 depreminden en önemli farkı buydu herhalde. O zaman sosyal medya yok yani. Ben tam hatırlamıyorum ama var mıydı yok muydu? 99 pek Aha. yoktu galiba değil mi hayatımızda yani bu kadar etkili. Bu kadar yaygın değildi sanıyorum ki evet. evet. Şimdi, yani şimdi çok iyi. daha yaygın. Şimdi vaktimiz çok daraldı. Ben çok güzel konuştuğunuz için sizi kesmek de istemedim Defne Hanım. Ama hani sonuçta <gülüyor> bu kitaba katkı veren başka insanlar da var. Hani biraz da onları analım, değil mi? Emeklerine saygı gösterelim. Tabii yani ki, tabii ki. Biraz. Severek. Şimdi Ana Medya Alternatif Medya kitabımızda toplam bu alanda çalışan 8 akademisyenin 7 çalışması var bunlar içerisinde hani ilk olarak kitapta da ilk olarak geçen çalışma bizim hepimizin hocası olan onun kitaplarını okuyarak yetiştik hepimiz çok değerli hocamız İrfan Erdoğan'ın Teoriye Giriş Kavramlar ve Bilinç Yönetimi başlıklı bir çalışması var bu çalışma hem medya çalışmaları açısından hem de genel olarak sosyal bilimler açısından kavramların nasıl kullanıldığı teoriyi anlatırken veyahut da gerçek hayata somutlarken bu kavramlar üzerinden nasıl geçersiz Kılındığı ve bunların olası sonuçları üzerinde duruyor ve bunların bir biliş yönetimi olarak kavramların nasıl kullanıldığını gözler önüne sermeye çalışıyor. Yani soyut kavramları esasında somutlamaya çalışıyor. Ben bunu bir eleştirel sözlük olarak nitelendiriyorum. Hepimizin çalışmaları için çok temel teşkil eden temel kavramları ele aldığı için. Bir diğer çalışma Terda Bulut ve Tarpil Karlıdağ'ın Kapitalizm, Medya ve Mitler başlıklı çalışması. Bu da yine hani egemen e, ana akım e, medyanın egemen ideoloji içerisinde yaygın olan e, toplumsal e, sınıf ve e, ilişkilerinin üretimi ve yeniden üretiminin yapısal bir parçası olan bize uzlaşmaz ki ilişkileri bir noktada uzlaştıran mitleri e, medyanın nasıl yaydığına ilişkin e, bir çerçeve sunuyor bu çalışma. Bir diğer çalışma Levent Yaylegül'ün az önce de bahsettiğimiz yandaş ve muhalif medyanın ekonomi politiği başlıklı çalışması. Bu da hem ana akım ve alternatif medya ilişkin bir çerçeve sunuyor bu çalışma. Hem de aynı zamanda Türkiye'de bu yandaş ve muhalif medya kavram ele alıyor. Aynı zamanda bu çalışmada bizlerin de sıklıkla kullandığı dijital medyanın kapitalist iletişim süreçlerine radikal bir alternatif oluşum ...sağlayıp sağlamayacağını tartışıyor. Ee, benim çalışmam ana akım medya ve medya. Ben daha çok yöntemsel olarak bakıyorum. Yani bir haber ve bilgi değeri üzerinden e, her iki medyanın bunu nasıl yaptığına ilişkin... ...bu farklılaşmayı, bu ideolojik çarpıtmayı ya da eleştiren içeriği nasıl yaptığına ilişkin... ...yöntemsel bir okuma e, yapmaya çalışıyorum. Devrim Baran'ın çalışması ana akım versantif gazetelerin görsel dilin, tasarımın ideolojisi ve eleştirisi. Bu çalışma da çok, diğer çalışmalar gibi çok değerli bir çalışma. Çünkü bize böyle çok yerleşik olarak gözüken gazetelerin, hani böyle ilk sayfalarına baktığımızda çok yerleşik bir tasarımı var. Bu tasarımın kendiliğinden gelişmediğini, bunun da iktidar ilişkileri bağlamında egemen değer ve anlamları pekiştiren, ee, ve iktidar üretme pratiğini olduğu gibi e, vurgulayan e, bazı tasarımsal müdahaleler olduğunu görüyoruz. Bunların tesadüfü olmadığını e, kanıtlamaya e, çalışıyor Devrim Baran bu çalışmasında. Bir diğer çalışma Vildan Tekin'in Popüler Postmodern Edebiyat Dergilerinde Eleştirel Duruş Ana Akımı Alternatifini başlıklı çalışması. Bu da özellikle gezi direnişinde işinde bizim hayatımıza giren popüler postmodern edebiyat dergilerinin o ironik, iğneleyici, biraz da böyle bir alaycı dili üzerinden hep bir bir eleştirel yaklaşımının kendi dergilerin kendi tarafından da iddia edildiği üzere sol muhalif ya da alternatif dergiler olma hallerine bu iddiayı felsefi, kültürel ve teorik olarak postmodernizm, idealizm ve Postmark'ta üzerinden örnekler analiz ediyor. Son olarak da bar Avcı e, bu kitaptaki sinemaya ilişkin tek e, makale bu. Ana akıma karşı alternatif sinemanın imkanı üzerine başlıklı bir çalışmada e, yani sinemanın e, teknolojisinin gelişmesinden hemen sonra iktidarlar tarafından e, egemen e, düşünce doğrultusunda nasıl kullanıldığı ve hemen e, akabinde buna karşı e, sinemadaki karşıt görüşlerin e, doğması ve bu mücadeleyi e, ele alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Böylece programımızın da sonuna geldik. İfna Hanım aslında <gülüyor> başka sorularım vardı size ama. E, evet, çok hızlı bitti gerçekten program. <gülüyor> evet, bir ortamda çok teşekkür ediyorum açık radyoya. Ben e, teşekkür Dünya yapımına katıldığınız için. Eee kalemize sağlık. Diyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bugün Notabene yayınlarından çıkan ana akım medya, alternatif medya kitabını hazırlayan Defne ile konuştuk. Ben Aytaç Timur. Dünyayı okumaktan, Açık Dergi'den hepinize bu hafta için esenlikler diliyorum. Önümüzdeki programda görüşecekler. Hoşçakalın.